Namazda okunan surelerde Özür dilerim Dualarda Şafii ve Hanefi mezhebinde Farklılıklar var değil mi hocam Doğrudur Yani Sübhaneke duası Veya kunut duaları gibi dualarda Farklılıklar Daha var Bilmediklerimiz var hocam lütfen ekleyiniz Şafii mezhebine mensup bir kişi Bunları bilmiyorsa eğer Hanefi mezhebini taklit etse olur mu Tabii ki yani bir kişi eğer bilmiyorsa illa bir mezhebe göre kılmak mecburiyetinde değildir. Bildiği mezhebin e, kurallarına göre e, namazını kılar ve o mezhebe göre duasını yapar. Diyelim ki bir kimse ben Şafii'yim diyor ama Şafii'ye göre namaz kılmayı bilmiyorsa Şafii'ye göre tahiyyatı, salli bariki, efendim kunut duasını veya iftitah duası dediğimiz ve cehtü vecce duasını bilmiyorsa e bu kişi Hanefi mezhebine uyarak e, işte başlangıçtaki iftitah duası dediğimiz Sübhaneke'yi okur, efendim tahiyyatı Hanefi'ye göre okur ...kunutu hakeza... ...yani bunda bir sakınca yok... ...kişi hangi mezhebe göre namazını daha... ...doğru... ...ve şartlarına riayet eder, eder... ...şekilde kılabiliyorsa... ...elbette ki o mezhebe göre... ...amel etmesi gerekir... ...hayır ben... ...hanefiyim... ...tersinden de bir örnek verelim... Evet. ...ben hanefiyim ama hanefiye göre... ...namaz dualarını bilmiyorum... ...o zaman... Şafi'inin dualarını yine Hanefi mezhebine uyarlayarak e, namazda okuyayım demek doğru değil. Hı hı. O zaman Hanefiysen ve Hanefi mezhebine göre namaz dualarını bilmiyorsan Şafi'inin dualarını biliyorsan o zaman Şafi'i mezhebine göre namazını kıl, dualarını da ona göre yap veya tersini söyleyelim Şafi'iyisin ama Şafiye göre duaları bilmiyorsun e, Hanefi'nin dualarını biliyorsan o zaman Hanefi mezhebine göre namazını kıl. Dualarını da ona göre oku. Ama namazı tamamen o mezhebe göre. Tabii ki gerekir, öyle yapmak mi? lazım. Yani karma halde e, bir ibadeti bir kısmını Şafi'ye göre bir kısmını Hanefi'ye göre veya Maliki'ye, Hanbeli'ye göre kılmak e, doğru değildir. Evet. Çünkü burada bir e, karışıklık meydana gelecektir. Bakın doğru değildir diyorum ama namaz sahih olmaz demiyorum. Namaz fasit olur hı hı, demiyorum. Şey yani bir kişi hüküm olarak söylüyorum. Şafii mezhebine göre namazını kılıyor ama iftitah duasını hanefiye göre okudu. Kıyamet kopmaz. Namaz geçerlidir. Evet. Ama dediğim gibi e, usulü de bozmamakta fayda var e, karışıklığa mahal vermemek için.